İncil'in vahiy kitabını yani kıyamette yaşanacak olaylarla alakalı vizyonları içeren kitabını seslendirdiğim ikinci videoya hoş geldiniz. İlk videoda aktardığımız ayetler son derece sembolikti ve anlaşılması zordu. Buradaysa kıyametin ikinci yani son aşamasını ve o sembolik ifadelerin ne anlama geldiğini göreceğiz. Öyleyse başlayalım. Sonra kuzunun Sion Dağı'nda durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144.000 kişi vardı. Alınlarına oğulun ve babanın isimleri yazılmıştı. Bu 144.000 kişi tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler. Tanrı'ya ve kuzu'ya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Onlar kusursuzlardır. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oyma, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. ''Tanrı'dan korkun.'' ''Onu yüceltin, çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının.'' Ardından gelen başka bir melekse şöyle diyordu. ''Yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı.'' Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. ''Bir kimse canabara ve heykeline taparsa... Alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kafesinde saf olarak hazırlanmış, Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuza dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp, onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek, bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı. Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı. Yerin ekini biçildi. Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle, ''Keskin orağını uzat, yerin asmasının salkımlarını topla. Çünkü üzümleri olgunlaştı.'' dedi. Bunun üzerine melek orağını yerin üzerine salladı.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 Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses ''Tamam'' dedi. O anda şimşekler çaktı. Uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Tanrı büyük Babil'i anımsadı. Ona ateşli gazabının şarabını içeren kaseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı. Bütün dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler. Yedi tası alan yedi melekten biri geldi ve benimle konuştu. Gel, sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarpıtılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar.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 Büyük kenttir. Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle şöyle bağırdı. Yıkıldı, büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhuşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefatiyle zenginleştiler. Sonra gökten başka bir ses işittim. Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içirin. Ona kendini yücelttiği, sefaate verdiği oranda ıstırap ve keder verin. Çünkü içinden şöyle diyor. Tahtında oturan bir kraliçeyim. Dul değilim. Asla yas tutmayacağım. Bu yüzden başına gelecek olan belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup ''Vay başına güçlü kent Babil, bir saat içinde cezanı buldun ha? diyecekler. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık.''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 Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhuşla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarına ait kanın öcünü aldı. İkinci kez haleluya, onun dumanı sonsuzlara dek tütecek. 24 ihtiyarla 4 yaratık yere kapanıp tahtta oturan Tanrı'ya tapındılar. Sonra tahttan yüksek bir ses yükseldi. Yaz, kuzunun düğününe çağrılmış olanlara ne mutlu. Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, sakın yapma, ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap, çünkü İsa'ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür, dedi. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar ve savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç vardır. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir adı vardır. Kana batırılmış bir kaftan giymiştir. Tanrının sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular... Beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyordu. Onları demir çamakla güdüyordu. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğniyordu. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. ''Kralların kralı ve Rablerin Rabbi.'' Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Gökte uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı.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 Canavarın işaretini alıp heykele tapınanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürt ile yanan ateş gölüne diri diri atıldılar. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından çıkan kılıçla öldürüldüler. Bütün kuşlar bunların etine doydu. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı.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 Onları yakıp yok etti. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Onlar gece gündüz sonsuza dek işkence çekecekler. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar. Yok olup gittiler. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı ve yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıkları şeylere göre yargılandılar. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandılar. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Kutsal kentin yani Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. Evet, Hristiyanlığın kıyamet inancını direkt kutsal kitabından seslendirdik. Ayetleri online okumak isteyenler için hem açıklamaya hem de yoruma gereken linkleri bıraktım. Bu videoda seslendirme konusunda bana yardımcı olan Shop Voice'a ve Seher Kurt'a da ayrıca teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.